Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Oranyüce. Su hakkında bu hafta nükleer kirlilikten ve sudan bahsedeceğiz. Daha önceden de bu konuya birkaç kez değinmiştik ama e, biliyorsunuz nükleer kirlilik hiçbir zaman e, yani her zaman gündemde oluyor bir şekilde. Zaten geçtiğimiz günlerde de yine gündeme geldi. Bundan yaklaşık 6 sene önce yaşanan Fukushima nükleer felaketini biliyorsunuz hepiniz. Bu e, felaketin ardından nükleer santralin reaktörlerinde inceleme yapılıyor sürekli. Keşif robotları radyasyon oranını tahmin etmek için e, ve neler yapılması gerektiğini anlamak için gönderiliyor e, hasarın kalbine diyelim. Öyle ki e, şimdi bazen bu robotlar o kadar yoğun kirlilik oluyor ki bazen evet. de e, arızalanıyorlar. Şimdi e, daha bu yeni olan iki üç gün önce olan kazada da iki numaralı reaktörün... Muhafaza kazanı içinde inceleme yapmak için gönderilen Akrep diye bir robot var. O orada bozulmuş ve hatta alamamışlar yani robotu da orada bırakmışlar. Biz de bu olaydan böyle yola çıkarak zaten Türkiye'nin de gündeminde var maalesef biraz nükleerden ve sudan bahsetmek istedik. Bu evet. programda. Akkün de bahsetti. Bu robotları sık sık gönderiyorlar. Kazanın evet. olduğu yerde. Daha doğrusu erimenin gerçekleştiği alandaki e, durumu tespit etmek için. Tabii ki e, bir öngörüleri var. E, o bölgedeki e, radyasyon seviyesine ilişkin. Robotları da o radyasyon seviyesinde çalışabilecek şekilde dizayn ediyorlar. En yani Bir öngörüleri hmm. bu noktada da var. Yani diyor ki robot bu radyasyona 10 saat dayanabilir e, diye bir şeyde bulunuyorlar. Ama her gönderdikleri robot bu öngörülerden çok daha kısa bir sürede e, bozuluyor. Evet. E, ve bozulmasını da diyorlar ki tahminlerimizin daha da ötesinde bir e, işte radyasyon seviyesi gerçekleşiyor. Hala diyorlar e, işte bu kazanın olduğu bölge içerisinde. Evet. E, o robotların tüm e, Kimileri de dışarıya bir takım verilerde e, şey yapıyor, gönderiyor. Ama Aha. felaketin boyutu yani altı yıldan beri e, çok büyük paralar harcanmasına, çok olağanüstü çabalar sarf edilmesine rağmen önlenebilmiş Aha. değil. Ee, bu kazanın gerçekleştiği tarihlerin hemen ardından e, Türkiye'de de e, bu nükleer meselesi risklidir. Kaza olma e, durumları var. Nükleer e, santrallerde ve kaza olursa da e, sonuçları e, tahmin edilemeyecek boyutlardadır diye e, can e, bir biçimde insana uyarmaya çalışıyordu yetkililer Türkiye'de de Aynen. nükleer sevdası uzun zamandan beri olduğu için. Dönemin başbakanı. Hı. O dönemde tam da nükleer felaketin yaşandığı dönemlerde e bir açıklama yapmıştı. O açıklamayı bir hatırlayalım, onun üzerinde tekrar e devam ederiz. Evet, e şöyle demişti, tamam tamam da okuyalım, çok uzundayız zaten. Risk var mı? Tabii var. Patlayabilir, şimdi patlayabilir diye geçenlerde söyledim. Tabii bu malum şahıs ve şahıslar tarafından eleştiri aldık. Şimdi risk var patlayabilir diye biz tüp gaz kullanmayacak mıyız? Riski var diye arabaya binmeyecek miyiz? Riski var diye İstanbul'un Boğaz Köprüsü'nün üzerinden geçmeyecek miyiz? Olur ya halatlar kopabilir, geçmeyecek miyiz? Nükleer enerjiye karşı çıkanlar radyasyon riski olduğu için acaba bilgisayar kullanmıyor mu? Televizyon seyretmiyor mu? Demişti. Evet şimdi tekrar Fukushima'daki robotlara <gülüyor> ve o, e, civarda yapılan araştırmalara dönecek olursak e, Fukushima'nın e, daha önceden de tüm dünyanın okyanuslarını ve denizlerini kirletmeye e, kirlettiğine ilişkin veriler vardı. Bu kirletmenin devam ettiğine, kirlenmenin Hı -hı. devam ettiğine ilişkin e, yine yakın tarihlerde e, bir e, veri paylaşıldı dünya halklarıyla. Hı -hı. Ee, o dönem içerisinde 2011 yılında bu felakete yol açan e, önemli unsur tabii ki depremdi. Çok büyük e, bir deprem gerçekleşmişti e, Japonya'da. O depremden dolayı on binlerce insan ölmüş e, ve arkasından gerçekleşen hı hı. E, Tsunami ile birlikte de e, Fukushima nükleer santralinde kaza Nükleer erime meydana gelmişti. Ee, bu nükleer erimeden dolayı da e, okyanus hı hı. kirliliği e, gündeme geldi ve o okyanus kirliliği devam ediyor. İşte geçtiğimiz aylardan birinde e, bir harita yayınlandı. Evet, 2016 yılında. 2016 yılının sonlarında. Şimdi haritayı görsel olarak hı hı. canlandırmaya çalışalım. Ee, bu Fukushima, Fukushima e, merkezi denizin e, olduğu yer mora yakın ve ondan sonra da açılan renklerde ilerliyor. Kırmızı'dan yeşile sarıya doğru ilerliyor. Evet. evet ama şey çok Bütün bir önemli. Pasifik okyanusu. Evet yani Pasifik okyanusun da ne kadar büyük olduğunu lütfen hatırlayalım. Bizim önümüzdeki haritada Nuran'la birlikte bakıyoruz şimdi. ...neredeyse hani Pasifik Okyanusu deyince bir tek, tek bir okyanus anlaşılmasın... ...Dünyanın denizlerinin neredeyse çok büyük bir bölümü... ...neredeyse tamamı kirlenmiş durumda ki... ...zaten dört sene boyunca da bu kirliliğin hani sızıntının daha doğrusu... ...devam edeceği söyleniyor. Hı hı. Dolayısıyla önümüzde tamamıyla kirlenmiş bir dünya resmi var aslında... ...baktığımızda. Evet, yani Amerika'nın, Amerika kıtasının... Kuzey ucundan güney Hı -hı. ucuna kadar olan e, doğusu mu oluyor? Doğu batı evet. kıyıları mı? Galiba buna batı, batı dememiz kızı. gerek. Evet, evet. Batı Hatta iki Amerikanın da yani. Evet iki, Hı -hı. E, tamamı Avustralya'nın doğu kıyıları e, ve işte Asya'nın. Uzak mini. doğu diyelim evet. evet Asya yani. Hı -hı. Bütün e, kıyı kesimi Hı -hı. E, bu radyoatif fikirlenmeden... Hı. etkilenmiş Sivini durumda almış. Evet. evet. Yani öyle bir tablo var karşımıza öyle bir resim var yani bu açıdan da dönüp baktığımızda riski olan bir şey mi? her şeyin riski vardır ama riskleri de hani e, tahmin etmek gerekir Risk var diye de hani yani bu, bu nasıl bir kafa bilemiyoruz tabii yani aman her şeyin riski var o zaman hiçbir önlem almayalım böyle bir şey yok. Evet Hı. ki e, fıkışma felaketinin yanı sıra e, diğer nükleer santrallerde de kazalar evet. olduğunu biliyoruz aslında nükleer santrallerin tarihinde kazalar önemli yer e, kaplıyor. Ee, en bilinenlerinden bir tanesi de 86, 1986 Çernabül hmm. felaketidir. Ölümlü hmm. olduğu nedeniyle onların verileri de çok e, can yakıcıdır sonuçları itibariyle. E, kanser hmm. vakalarındaki ciddi artış verileri hmm. var elimizde. Evet baktığımızda mesela 1990 ile 2000 yılları arasında Belarus'ta kanser oranı %40 artmış. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre yine sadece Belarus'un... Çernobil yakınındaki GOMEL bölgesinde yaşayan elli binin üzerinde çocuk tiroid kanserine yakalanmış. Yine erken ölü doğumlar, ölü doğan bebekler çok çarpıcı bir şekilde artmış. Reaktörün yakında yaşayan üç bin insan evlerini tabii sonsuza kadar terk etmişler. Ee, tabii bunu sadece hani burayla da düşünmemek lazım. Nasıl bir ön e, bahsederken bütün dünyayı etkilediğinden bahsettik. Aynı şekilde Çernobil'de olan yani Ukrayna'da olan bir felaket Türkiye'yi de... Ee, oldukça yoğun bir şekilde etkiledi. Kanser vakalarında artış oldu. Türk Tabipler Birliği onların yaptığı bir araştırdı. Yani sonrasında Hı -hı. bir araştırma yapmıştı. Evet. Tek bir da. araştırma var elimizde. Çünkü araştırmaların Maalesef. önüne de geçilmişti. Zaten Aynen. nükleer kazalarda hep bu e, durumdan karşılaşılyor hükümetler meseleyi küçümser e, ve verileri saklayıcı Aynen. açıklamalar devlet e, sırrı olarak yorup. yapıyorlar Hı. ve hemen arkasından örneğin nükleer kazaların ardından e, kimisi e, işte denize girerek Meseleyi küçümsüyor. <gülüyor> Kimisi çay içerek yani çok sıradanlaştırmaya çalışıyorlar ki Fukushima felaketin ardından yapılan dönemin başbakanının yaptığı açıklamada aslında bunu anlatmaya çalışıyordu. Önemsiz bir mesele, sıradan bir mesele haline indirgemeye çalışıyordu. Ama Hı -hı. Fukushima'da aynı şekilde kanser vakalarının arttığına ilişkin yine elimizde e, veriler var. Yüz e, bin kişi o bölgeden tahliye edildiği söyleniyor. Hı hı. Fukushima'da 90'dan fazla çocuğun da 2015 sonunda tiroid kanseri teşhisi konduğunu biliyoruz. Yani aynen Çernobil'dekine benzer nitelikteki veriler burada da hayat bulmaya başlıyor. Çünkü Çernobil'de de 10-14 yaşındaki çocukların e, tiroid kanserinden yoğun bir biçimde etkilendiği. Türet kanserine yakalandığı söyleniyordu ki başka tarihler de var yine nükleer kazalarla ilgili. Evet. 57 57'de e, Rusya'da Rusya. işte Mayak nükleer santralinde, İngiltere'de Windscale nükleer santralinde, 79'da ise ABD'nin Pensilv Pensilvanya eyaletinde Three Mile Island Nükleer Santrali'nde bu bir ada zaten. Japonya'da da işte e, aynı zamanda 99'da bir tane olmuştu. Tokaimura Nükleer Santrali'nde yine... ...doğaya ve insanlara büyük zarar veren kazalar yaşan nükleer kazalar. Evet. Evet, e, tabii... Yani, yani kanserde Hı -hı. çok ciddi artışlara yol açtı e, sağlık örgütleri tarafından yapılan araştırmalarda ortaya e, çıkarılmış durumda e, çevresel boyutuna baktığımızda bu nükleer Hı -hı. kazaların yine durum dehşet verici fukushima'nın çevresindeki radyoaktif atıklar 16 kilometre mesafelik bir alanı Yayıldığı ifade ediliyor. E, 2015 yılı Eylül ayında bir metre küplük e, 9.16 milyon atık torbası dev bir alanda depolandı. E, fakat bu torbaların dayanıklılığı sadece 3 Sene olduğu Hı. ifade ediliyor ama, ama kalıcı bir çözüm bulunmuş değil yani 2015'te Hı. yapılan bu atık toplama meselesinin e, çok az bir süresi kalmış durumda sonrasında ne bir yapılacak falan yani, ki bazıları zaten şimdiden bilinemez yani. durumda. Evet şimdi tabi mesele sadece Fukushima ile de bitmiyor dediğimiz gibi. ...sadece bölgenin insanlarını değil... E, ...günümüzün insanlarını, canlılarını... Gelecektik ...başka ya. insanları da... E, ...hani bir tek Fukushima'lıları... ...ilgilendiren bir şey değil, bütün dünyayı ilgilendiriyor. İşte bahsettiğimiz gibi... ...Fukushima'dan, nükleer santralinden... ...hala Pasifik Okyanusu'na... ...radyoaktif atıklar sızıyor. Ve okyanus kirletilmeye devam ediliyor. İki yakasından örnek alınmış... E, ...Pasifik Okyanusu'nun... ...şimdiye kadar 760 bin tondan fazla... ...radyoaktif e, maddenin... Suya, doğa, yani ...suya ve doğaya karıştı. Ortaya çıkmış günde 300 ton radyoaktif madde tam 4 sene boyunca en azından 4 sene boyunca daha suya karışmaya devam edecek. Gerçekten dehşet verici bir gerçek. Yani bu felaketin kontrol altına alındığını şu anda söylememiz hiç mümkün değil. Ee, daha 10 yıllar boyunca bu kirlikle uğraşılacağı çok aşikar ve e, bu kirliliği engellemek için de e, çok büyük miktarlarda paralarda... ...harcanmaya devam edilecek. Tabi mesele sadece... ...denizin kirlenmesi de... E, ...değil, e, toprağın... ...kıyılara e, yakın... ...bölgelerinde kirlenmesi... Evet. E, ...söz konusu... ...zarar görmüş reaktörlerden... E, ...gelen radyo aktivitenin... ...yüzde sekseni okyanusa gitti... ...ama bu aynı zamanda... ...kıyı bölgelerde de... E, ...kirliliğe yol açıyor... ...okyanustan... ...yayılması nedeniyle... Evet burada sezyum izotopu, bunun iki izotopunun e, bir kirlilik maddesi oluşturduğunu görüyoruz. Ve şu var bildiğimiz bir gerçeklik olarak. Bu izotop doğada 30 yıl süreyle radyoaktivitesini devam ettiriyor. Ama başka maddeler de var. Mesela reaktör çekirdeğinin erimesiyle açığa çıkan amerikum izotopu. 5400 uranyum 238'den açığa çıkan plutonyum izotopu ise 24 bin yıl kadar süreyle radyoaktif kalıyor. Ne kadar büyük riskler alındığını ve bunların böyle tüp gaz riskiyle hiçbir şekilde kıyaslanmaması gerektiğinin altını bir kez daha burada çizelim. Evet kıyaslama yapabilmek için Hı -hı. Elinizde bir e, denk nitelikte bir şey oluyor olması lazım. Aynen. Yani bir tüp Aynen. gaz patlamasıyla e, Onu... bir nükleer e, kazayı e, kıyaslamak. Meseleyi e, anlamamakla ilgili diye açıklayabiliriz nazik bir, bir biçimde. Evet çok nazik oldu bu <gülüyor> Peki şimdi bir ara verelim istersen şarkıyla ondan sonra ikinci bölümümüzde devam edeceğiz. John Butler'dan dinliyoruz şimdi River. Su hakkında bu hafta nükleer enerjiyi ve onun su varlıkları özellikle su varlıkları üzerindeki etkisinden kirlenmeden bahsediyorduk. Fukushima'dan biraz bahsettik ve dünyadaki tek tabii nükleer santral kazası değil diğerlerinden de Çernobil başta olmak üzere bir parça bahsettik. Ve hani e, hiçbir şekilde e, alınmayacak kadar büyük risklerin olduğundan da bahsederek birinci bölümü sonlandırmıştık. Evet. Evet. Şimdi nükleerle bizzat e, suyun ilişkisini anlatacak olursak evet. e, bu nükleer santraller suya ihtiyaç duyan e, Hı -hı. santraller olduğu için e, mutlaka e, ya bir e, deniz kıyısına ya da işte bir su varlığının yakınına evet. inşa ediliyor. E, bir soğutma amaçlı e, su kullanımı yoğun nükleer santrallerde. Hı -hı. E, bu nedenle e, çekilen su daha sonrasında alındığı bölgeye geri iade ediliyor bu ise termal bir sıcaklık oluşturuyor hangi evet. kaynaktan Hı. alıyorsa suyu e, denizden alıyorsa işte ilgili bölgeye bıraktığında birdenbire o bölgedeki sıcaklığın, deniz suyunun sıcaklığının artmasından bahsediyoruz. Bu da doğal olarak o bölgedeki bütün e, su ekosistemini, su canlılarını e, etkiliyor. Olumsuz bir biçimde e, etkilediğini söylemek lazım. E, buna ilişkin de e, veriler var. E, Rusya, Kiştim şehri yakınlarındaki ee, nükleer santralin yıllar boyunca e, kullandığı suyu yakınlarındaki hı hı. E, nehre bırakması radyoaktif kirlenmeye yol açıyor. Ve bundan dolayı da e, o bölgedeki e, yüz küsür bin kişinin hı hı. E, orta ve yüksek seviyeli radyasyona maruz kaldığı verilerden bir tanesi Tabii. örneğin. Aynen daha çok var ama zamanımız yok bunları paylaşmaya. Şimdi dünyaya baktığımızda 2016 itibariyle 31 ülkede faaliyette olan 450 tane nükleer santralden bahsedebiliriz. Bunlar işletme halinde. 16 ülkede de 60 adet nükleer santral daha yapım aşamasında. Ee, Burada bir şey, şey ekleyelim bu. Akgün. Yani Hı. hükümet yetkilileri dünyada bir nükleer rönesans yaşandığı argümanını çok sık dile getirirler. Evet. Ama e, nükleer evet. santrallerin inşaat sürelerine baktığımızda e, bir rönesansın yaşanmadığını bu <gülüyor> bahseden 16 ülkedeki 60 adet nükleer santralin de yıllardan beri bazıları çok uzun yıllardan beri hatta bir türlü bitirilemediğini ufak Hı. boyutlu olduğunu e, ve yeni nükleer santrallerin büyük ölçekli nükleer santrallerin yapılmadığını söylemek lazım. Bir rönesanstan değil aslında bir gerilemeden bahsetmek lazım. Çünkü nükleer ajans da aslında koyduğu hedefleri yıllar içerisinde hiçbir zaman tutturamamıştır. Aynen. Zaten Avrupa Birliği'ne baktığımızda yüzde otuz ikilik bir düşüş görüyoruz nükleer Hı -hı. enerjide. O da ayrı bir şey. Ee, ama Türkiye'nin gündeminde yaklaşık yarım asırdır var nükleer ve enerji ve tabii kaynaklar bakanlığına göre Türkiye'de elektrik enerjisi arz ve talep projeksiyonlarına bağlı olarak 2025 yılına kadar nükleer enerji santrallerinin elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının en az yüzde beş seviyesine ulaşması hedefleniyor. Bakanlığa göre Türkiye bu doğrultuda artan elektrik talebini karşılamak ve ithalat bağımlılığından kaynaklı riskleri azaltmak için 2023 yılına kadar iki nükleer güç santralini devreye alacağını söylüyor. Üçüncüsünün de inşasına başlanmasını planlandığını söylüyor. Evet. Bu üç evet. taneyi biliyoruz aslında. Evet. Ee, Akkuyu en fazla yol aldıkları şey Hı -hı. bu. O, nükleer santral Mersin'de yapılıyor. Dört tane e, üniteden oluşan e, 4800 megavat düzeyinde elektrik enerjisi elde edilmesi planlanan Hı -hı. E, bir proje e, Rusya ile birlikte devletlerarası bir, devlet bir şey yani. anlaşmayla Hı -hı. yapılıyor. Diğeri Sinop e, ismi sık sık telaffuz edilen e, İNA'da e, evet. da yapılması planlanan e, ...üç tane nükleer santralden bahsediyoruz. Üçü de deniz kıyısında Hı -hı. E, yapılması planlanıyor. Ee, Akkuyu'ya yani. ilişkin bir takım veriler var hı -hı. elimizde ne kadar su kullanacağına ilişkin olarak çevre mühendisleri odasının 2014 yılının sonunda yaptığı bir rapora göre Akkuyu nükleer santralı işletme döneminde e, tatlı su ihtiyacı 507 metreküp saat olacak deniyor Hı hı Tatlı suyu da zaten denizden desalinasyon yöntemiyle. Evet. Yani bu da çok çok büyük enerji, enerji isteyen bir şey. Onu da söyleyelim. Ve aynı zamanda ortaya çıkan tuzun denize geri verilmesi, deniz ekosistemine geri, ver geri verilmesi sonucunda... ...burada sadece artık ne madde kullanıyorlarsa sezyum mu, uranyum mu onun kirliliği değil. Aynı zamanda tuz kirliliği de yaşanacak demektir. Bir de tabii termal kirliliği buna etkilediğimizde çevre mühendislerinin odasında da... ...yani çevre mühendisleri odasında söylediği gibi... En önemli etkilerinden bir tanesi bu santral soğutma suyunun deşarjı sırasında yaşanacak ve evet. oradaki canlı yaşamını alt üst edecekler. Görünen o. Bir Akul uyarı için. daha yapmış çevre mühendisleri odası. Bölgeye e, sipahili derisi üzerinde e, bir baraj kuruluyor evet. deniyor. E, bu çevredeki insanların su ihtiyacını karşılamak için çok yakın nükleer santrale. E, kurulduğu ifade Hı. ediliyor. En ufak bir sızıntıdan bu içme suyu barajında etkileneceği ifade edilmiş. Şimdi bütün bunları e, daha rahat bir ortamda yapma imkanını hükümet elde etmiş durumda. Bu da işte madde 80 e, o kapsamında düzenlenen e, madde 80 olarak bilinen 6745 sayılı kanun ile e, daha sonrasından oluşturulan Türkiye Varlık Fonu. Bu iki şey e, yasal düzenleme bu Hı. projeleri hayata geçirme konusunda e, daha bir e, ne derler? Zemini kolaylaştıracak yani işletmeler için işte yatırımcılar evet. için. Baktığımız zaman e, bu madde 80. maddeye bakarsak hükümetin stratejik proje bazlı yatırımlarını hızlandıracak. Tabiat varlıkları ve sit alanlarına yapılacak bu yatırımların tüm denetim mekanizmalarından muaf kalmasını sağlayacak. ...hukuksal bir zemin hazırlıyor. Özellikle de nükleer santraller... ...HES'ler, altyapı yatırımları... ...termik santraller, mega projeler... ...dediğimiz aslında hepsi... ...bu yasayla tek bir bakanlar kurulu... ...toplantısı sonrasında Danıştay... ...tarafından verilen bir iptal... ...hani verilen iptal kararlarına rağmen... ...Danıştay'ca... E, ...onaylanabilecek rahatlıkla. Yani bakanlar kurulu... E, evet. ...bir tek karar alıyorsa... ...eğer bu yatırımlar... ...stratejik önemlidir diye... Evet. O zaman her şeyden, evet, her şeyden muaf tutuluyor. Şirketlere de çok büyük imtiyazlar tanılıyor. E, vergi e, muafiyetinden tutun da... E, ...işte azin arazilerinin e, bedelsiz tahsisine kadar bir sürü imkana sahip oluyorlar. E, yani varlık fonu teknik ve ekonomik olarak madde 80 ile uygulamaya geçirilmek e, isteniyor. Varlık fonunun e, içerisinde... E, ...daha doğrusu varlık fonunun kurulmasının gerekçeleri arasında şöyle iki şey Hı -hı. saymışlar. Otoyollar, Kanal İstanbul, 3. Köprü ve 3. Havalimanı, nükleer santral gibi büyük altyapı projelerine... ...kamu kesimi e, borcu arttırılmadan finansman sağlanması e, ve arz güvenliği sağlamak üzere enerji projelerini e, özellikle ifade etmişler... Buradan anlaşılan o ki nükleer santraller de artık işte varlık fonu sayesinde hızlı hayata geçirmeye çalışılacak. Evet yani böyle giderse nükleer enerjiye bulaşırsak biz geri dönmemiz çok zor olacak. Dolayısıyla en başından hiç girmemek lazım. Zaten hani sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir şey değil. Hep bahsettiğimiz gibi programda herkesi ilgilendiren bir mesele. Çünkü nükleerin o yıkıcı etkisi sınır tanımıyor. Ve her tarafı e, etkiliyor. Zamanda da sınır tanımıyor. Gelecek evet. kuşakları, başka canlıları da etkiliyor. Dolayısıyla e, böyle bir riski hiç almamamız gerekiyor. Çünkü nükleer riskin sıfırlanması diye bir şey söz konusu değil. Evet, özellikle su meselesinde yani bir su krizi yaşayacağımız, daha bir kurak hale geleceğimiz e, diğer verilerden e, sabitken... Evet. E, ...su varlıklarımızı rutin olarak termal kirliliğe ve madde... Kirliliğine e, bırakacak nitelikte bir enerjiye asla ve asla bulaşmamak gerekiyor. Evet. Bu haftalık da bu kadar mı? Evet. Su hakkında bu haftalık bu kadar Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Su hakkı. Kar için değil, yaşam için su.